Açık Radyo ve Açık Derginin yanı sıra Bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir. Bu da İngilizce yazılımıyla bagimsizler.org adresinde bulabilir. Info bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir. Bu Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızları ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta yeni bir bağımsız oluşumu konuk ediyoruz. Vatoz. Varız Buradayız inisiyatifi tarafından 2022 yılında hayata geçirilen bağımsız bir dayanışma platformu. Fotoğraf alanındaki tüm kadın ve LGBTİ artı fotoğrafçılara, fotoğraf temelli görsel sanatçılara, fotoğrafla ilişkilenen akademisyenlere, sanat yazarlarına, editörlere ve kültür sanat yöneticilerine dayanışma çağrısı yapan VATOS, kültür sanat alanında karşılaştıkları dışlayıcı tutum ve politikaları protesto eder ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa, ve eril zihniyete karşı dayanışma dinamiklerini görünür kılacak araçlar üretmeyi amaçlar, diyor kendi tanıtımında. Bu akşam konuklarımız VATOZ inisiyatifinden Günseli Baki ve Laleper Aytek, moderasyonu Didem Ermiş yapıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorum öncelikle. Ee, burada sizinle beraber olmak evet, benim için de çok önemli. Vatoz oluşumunu daha önce de duymuştum ya da bu varız buradayız etiketlerini daha önce de sosyal medya arızlığıyla görmüştüm. Ama burada bugün sizinle konuşuyor olmak ve bunları daha fazla kişiye duyurabiliyor olmak çok önemli. Ben kısaca önce Vatoz'dan bahsetmenizi daha sonra da bu sürece nasıl geldiğinizi ve bundan sonra kendinizi nerede konumlandırdığınızı sormak istiyorum. Ee, o yüzden de e, ilk sorum olarak geçmişten bugüne neler yaptınız ve evatozun oluşumunda mihenk taşları diyebileceğimiz ya da sizi etkileyen ve bunun üzerinde çalışma yapmaya karar verdiğimiz anlar ne zaman oldu ve Vatoz nasıl geçti? Buna ben cevap vereyim izinle hemen bir süreci ki. anlatacağım ee, 2017'den beri. Bu arada bugün bağımsızların karşı koltuğunda oturuyorum ve ben de çok heyecanlıyım. <gülüyor> ben de bunu söyleyecektim girişte. Evet daha önce Didem, tarafı, Didem Ekmeni tarafındaydım bugün karşı taraftayım. E, ve hani benim için de çok heyecanlı çünkü Votozu ilk kez duyuruyoruz bu programla beraber. E, duyuruyor olacağız aslında 8 Mart'ta. E, o yüzden de çok kıymetli bir söyleşim benim için de. Şimdi 2017 yılında DİFAK tarafından bir 5. Diyarbakır Uluslararası Fotoğraf Günleri düzenlenmişti. Biz o fotoğraf günlerine katıldık ve kadın fotoğrafçı arkadaşlarımıza aynı zamanda bu Diyarbakır Uluslararası Fotoğraf Günleri'nde fotoğraf alanında karşılaştığımız alandaki problemleri konuşmak üzere de bir kadın fotoğrafçılar çalıştığı düzenledik. E, aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorum, 2005-30 arası fotoğrafçıydık e, ve tabii o dönemde de yine hem fotoğraf gösterimleri oldu, sergiler oldu, çeşitli atölyeler yapıldı e, ve çok güzel deneyim aktarımı birbirimize paylaştık. O dönemden sonra böyle küçük bir WhatsApp grubumuz vardı e, ve yani sadece orada konuştuğumuzda kaldık. Daha sonra 2018 yılında. E, tabii bu bir e, aslında şöyle bir yapısı vardı. Varız buradayız, inisiyatif diyoruz ama biz inisiyatif olalım ismi de bu olsun gibi olmadı. Yapılanma çok organik. Yani ihtiyaç olduğu zaman bir araya gelen, o ihtiyaç giderildiğinde hani diğer bağımsız örgütlenmelerde de gördüğümüz gibi dağılan bir pratik var. 2018 yılında artık e, yani fotoğraf alanında kadınların yetersiz temsiline itiraz etmek için artık yeter dedik bizi tetikleyen de bir şey oldu elbette. Bir fotoğraf kampı vardı ve oradaki çoğunluğun e, erkek fotoğrafçıları olduğunu görünce o bir e, tabii geçmişte çok var hani Nareper'de yani, anlatacak e, birazdan. E, ama e, bizi tetikleyen şey oydu ve hep beraber bir araya geldik ve o kadar yine e, bir iki gün içinde bir WhatsApp grubundan bir bildiri yazdık. Ve Baris Buradayız e, ismiyle bu bildiriyi yayınladık. E, i̇lk önce 103 kadın fotoğrafçının imzasıyla yayınlandı bu bildiri. Daha sonra herkes açıldı ve 200 e, kadın e, fotoğrafçı ve görsel sanayiçının imzasıyla yayınlandı. Yine uykuya geçtik bir dönem tabii arada böyle bir paylaşımlar yapıyorduk. 2020 yılında da ikinci bildirim yayınladık. Kadınların sosyal medya üzerinden başlattıkları "Uykularınız Kaldı"nın kampanyasına bir destek olarak başladık. Başlattık bu bildiriyi. Ee, yine art artık yeter, burada buradayız ile bu bildiriyi de yayınladık. 2021 yılında geldiğimiz, e, yine e, ben tabii çok hızlı süreçten bahsediyorum. Nasıl oldu diye, uzun bir süreç elbette. Çeşitli türler yapmak istedik e, kendilerimizde. Bu arada hani bu bir nasıl bir oluşum dışarıdan çok talep var yani bir platform olması konusunda insanlar yan yana durmak istiyor kendilerini bu alanda yalnız hissediyorlar bir ailet istiyorlar dolayısıyla böyle bir örgütlenmeye gitsek mi diye konuşurken işte çeşitli atölyelerle bu süreci yürütelim o zaman diye konuştuk. Biraz şeyden de bahsedebilirim. Aslında isim olarak Batoz bir şakaydı <gülüyor> kendi aramızda. İlk bildiri yayınladığımızda bir arkadaşımız Sedef'ti sanırım. Sedef Özge'ye yanlış hatırlamıyorsam ee, bölüm yazacağına hani bildiriye e okey vermek için Batoz yazdı. Yani otomatik bir düzeltme oldu. Yani demek Batoz'sun, Batoz musun gibi böyle aramızda böyle tatlı bir şakalaşmaydı aslında ve grubun istiklini birdenbire Batoz olarak değişti. Ama bu bir şakaydı ve batoz grubuyduk biz. Ama e, tabii varız buradayız olarak hareket ediyorduk. Hiç aklımıza bizim Vatoz'u işte böyle bir örgütlenme biçimi olarak tasarmak gelmemişti. E, ta ki 2021 yılına kadar. Tabii o dönemde de çoğaldık. Yani kaç kişilik bir gruptan bahsediyoruz. 50 kişilik ama aktif olarak... E, e, katılımcı olan 20-25 kişilik bir e, sanatçı ve fotoğrafçı grubundan bahsediyoruz. E, ve Votozu e, hayata geçirmek için de çeşitli atölyeler düzenledik. Yani feminist ve örgütlenme atölyeleri, şiddetsizlik atölyeleri gibi kendi içimize sevgili Şehrem'in e, Serra'nın, Serra Akcan, şehlem Kaçar, e, Hülya e, Meryem Bilgirdak onların verdiği atölyelerle bu süreci yürütmek istedik. Çünkü herhangi bir ee, yine tepeden inme işte birilerinin tasarlayıp önümüze koyduğu bir örtüleme biçimi değil, kendi içimize dönüştürebileceğimiz yatay olarak ne bileceğimiz, yine bu feminist politiklere de kullanarak bir bir şeye giriştik ve Haziran ayında da siteyi tasarladık, işte logumuzu tasarladık. Yine o süreci başka türlü yürütmeye çalıştık ve artık karşınızdayız. Yani kısaca ben çok hızlı böyle süreci bu şekilde özetleyebilirim. Küçük bir ilave yapmak isterim aslında. Belki yani bu sürecin pek e, bir sürece değil de kendi işte 30 yıllık e, feminist pratiğimden belki biraz yola çıkarak. 30 yıl önce ben de... E, Türkiye'ye döndüğümde e, feminizmde kadın meselesiyle hiçbir e, bağlantım olmadığı halde beni Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde düzenlenen ilk fotoğraf yarışmasına jüri olarak davet etmişlerdi. Ama ben de o sırada şeye çok şaşırmıştım. Yani fotoğrafçı kimliğimle hiçbir yerde değilim. Zaten ne kadar çok yeni yeni fotoğraf çekiyorum falan. Yani bir şekilde beni bir bağlantı oldu ve ben Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne de o yarışmanın jürisinde yer aldım ve o jüri bugüne kadar Türkiye'de düzenlenmiş fotoğraf yarışmaları içindeki ilk ve tek hepsi kadın olan yarışma jürisiydi. Hala da öyle ne yazık ki. O yarışma 1990'da düzenlendi. Aradan bu kadar yıl geçti ve çok fazla bir şey değişmedi. Bu, bu tam bu değil benim anlatmak istediğim. Bu süreçte bu yatay örgütlenme, yatay hiyerarşik örgütlenmenin önemini aslında Şirin Tekeli ile beraber çalışarak bütün bu 5 yıllık kütüphane deneyimi içinde çok farkına vararak anladım. Ve bunun bir yandan da çok zorluğunu fark ettim. Dolayısıyla bu 30 yılda benim kadın hareketi içinde gördüğüm kadınlar kendi kişiselliklerinde ve yaptıkları kendi işlerinde ...o kadar aslında güçlü ve ne yaptıklarını bilir bir şekilde duruyorlar ki... E, ...hiyerarşik bir yapıya bünye, bünye itiraz ediyor. Ve dolayısıyla o yatay örgütlenmenin sürekliliği... ...bence e, belki bütün dünyada da ama bir şekilde de kesintiye uğrayabiliyor. Yani dikey hiyerarşideki örgütlenme yapısı... ...yukarıdan aşağı birilerine bir şey söylenen bir yapı... E, ...emir komuta zinciri olmadığı için... Burada yatay hiyerarşik yapıda zorlanabiliyoruz ve dolayısıyla demin Günsel'e de söyledi arada bir uykuya geçiyor, arada bir uyanıyor, bir araya geliniyor. Belki bir takım spesifik olaylar üzerinden birlikte tepki vererek devam ediyoruz ama galiba bugün gelinen noktada Vatoz'la Belki gene e, arada boşluklar vererek de olsa, arada bir takım zaman e, gecikmeleri de olsa biraz daha farklı bir bir araya gelişin e, ipuçları var diye düşünüyorum. Herkes her dakika aynı yoğunlukta olmuyor. Belki bazı üyelerin üzerine daha fazla iş yükü düşüyor ki günseli mesela bence bu anlamda sahi, sahici bir lokomotif e, bir sürü, birkaç arkadaş, diğer arkadaşlarla beraber ben o kadar yüzde yüz aktif olamadım ama bunun yani bu oluşumun bu anlamda fotoğrafçıları, LGBT sanatçıları yani bütün bu cins, bu cinsel etkinliklerini bir araya getiren beraberliği bence Yukarıya taşıyacağını düşünüyorum ve inşallah hani bu yapacağımız, bundan sonra yapacağımız etkinlikler ya da buluşmalarımız bunu destekleyecektir diye düşünüyorum. O yüzden de şey dedik ya aslında bizim öncelikli amacımız e, Batoz'da safları sıklaştırmak. İdariplerin hmm. e, e, üstünde durduğu gibi de bunu değişen bir yapı olarak öngörüyoruz. Yani çalışma grubu oluşturuyoruz. Kim katılmak ister sorusuyla kimin vakti varsa olabiliyor. E, dolayısıyla vakti olmayan destek veremiyor vakti olabiliyor. Yani destek veriyor belki biraz yavaşlatıyor süreci ama... Bence kota artık şimdiye kadar diye düşünüyorum. Evet, yani bilin... bu söylediğiniz çok önemli. Bağımsız örgütlenmesinde yani bu çalışma biçimleri, örgütlenme yapıları, işte yatay örgütlenme belki bunu ayrı bir konu başlığı yapmak da lazım. Yani çünkü bu tecrübe yani başlık olarak biliyorum yatay hiyerarşik örgütlenme çok güzel duruyor da nasıl yapılıyor bu? Bir örnek vereyim. Kütüphane'ye gittiğimde işte bir yıl sonra filan bu yarışma oldu, yarışma sergisi oldu vesaire. Ondan sonra benim yönetim kuruluna girmeme ya da yani o oradaki o e, küt, kütüphanein çok ilk günlerindeki işlerde aktif olarak yer almamı istediler ve ilk toplantıda şöyle bir şey vardı, e, bir küçük kedi yavrusu vardı, e, Katibe adında ve onu şeydi al, almışlar kütüphaneye, fareleri binadaki fareleri kovmak üzere. Ama o kadar minnacık bir şey ki yani hani o sadece oyun oynamak istiyor falan. Ben de o sıralarda kedilerden çok korkan biriydim. Kedinin kütüphanede ne işi var falan gibi böyle bir tepki verdim. Ondan sonra bir ilk toplantıda bu bir gündem maddesi oldu. Ve Şirin şöyle bir şey söyledi. Biz dedi bütün kararlarımızı konsensusla alıyoruz. Herkesin o karara ikna olması üzerinden ilerliyoruz. Dolayısıyla yani senin kediden hoşlanmaman bir şeydir. Önemli bir itirazdır. Sen hoşlanana kadar o kediyi bir şekilde daha izole bir yerde tutacağız ve öyle bir süreç olacak ama tabii beni çok kısa bir sürede ikna ettiler zaten ve sonra ben de Kati ile beraber hani kedileri de çok severek devam eden biri oldum. Ama orada şeyi gördüm bu kadar kütüphane işleriyle doğrudan alakası olmayan bir konuda bile 10 kişilik bir ekipte Konsensusun önemli bir şey olduğunu e, fark etmişti, ettiğim ilk zamandı ve bence bu tür e, oluşumlarda ve buluşmalarda e, zorlasa da e, yapmamız gereken bir şey diye düşünüyorum. Çok güzel bahsettik dayanışmadan, yata örgütlenmeden ve bunların aslında var olan hakim düzeni nasıl değiştirebileceğine yönelik adımlar için önemli olduğundan. Ben burada şu noktayı sormak istiyorum. Wattoz olarak kadın hareketi, feminizm ve sanat arasında kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Ben buradan az pas alacağım Didem, pası alayip veri alacağım direkt. Sadece şunu söyleyerek girmek istiyorum. Zaten bu alan içinde hani feminist kadın hareketleri yine sanattan bağımsız olarak düşünülemez dolayısıyla bütün stratejiler aynı pratiklerden, bu feminist pratiklerden beslendiğini söyleyerek ben pasırı Nalep'e atıyorum. Şöyle gireyim, kadınların ve işlerinin yüzyıllardır yok sayıldığı bir dünyada kadın fotoğrafçılar olarak, kadın sanatçılar olarak, LGBT'yi artı kişiler olarak ısrarla duruyor olmayı sürdürmek ee, ve böyle bu kimlik altında da işler üretiyor olmak aslında ayrımcılık değil, çoğu zaman algılanıldığı gibi bir görünür olma talebi aslında. Ee, son, sonuç olarak e, fotoğrafın e, cinsiyet kimliği içeren bir pratik olduğunu inanıyorum. Çünkü yaptığımız hiçbir iş, tapkı Ahu Antmen'in söylediği gibi sanat üretimi yaşam deneyiminin çok temel bir birleşimli olan cinsiyet kimliklerinden hem biyolojik hem kültürel anlamda soyutlayabileceğimiz bir alan mı diye soruyor Ahu. Bence de soyutlayabileceğimiz bir alan değil ve bu alanda görünürlüğü sağlamanın yolunun bu kimlikleri yaptığımız işlerle birlikte vurgulamanın ...önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü Linda Norlin'in de kendi o ünlü makalesinde çok net söylediği gibi... ...aslında kadınlar her ne kadar yetenekli ve dahi olurlarsa olsunlar... ...erkeklerle aynı ölçüde yetki ve başarı elde etmeleri... ...gerçekten de kurumsal olarak engellenmiştir. Ve bu kurumsal engellenmelerin bir şekilde görünür olması... Ve bu anlamda bir farkındalık yaratmayı bir sorumluluk olarak görüyorum. Hem bir kadın olarak hem bir fotoğrafçı olarak hem de bir kadın fotoğrafçı olarak. Bunların söylenmesi pozitif ayrımcılık talebi değil. Sadece eşit hak ve özgürlüklerle aynı platformda var olarak işler üretmeye ve söz söylemeye devam etme isteği. Bu anlamda kurumsal engellemelerle ilgili Türkiye'de de dünyada da o kadar çok Örnek var ki bunları konuşmamak, üzerine gitmemek, üstünü örtmek aslında sisteme hizmet etmek bir yandan da. Ona bir yerden karşı çıkacaksak ben niye kadın kimliğinde ve fotoğrafçı kimliğinde karşı çıkmayayım? Ve bu niye pozitif ayrımcılık talebi olsun? Böyle bir talep değil. Sadece eşitlik talebinin dile gelme biçimi diye söyleyebilirim. Evet kesinlikle öyle yani burada bir ayrımcılıktan bahsetmiyoruz biz oysa ki ya zaten temizin ayrımcılığı yıkmaya yönelik ya da yıkmak kelimesini kullanmak yani, yani ayrımcılığı dönüştürmeye ve değiştirmeye yönelik bir e, bakış açısı bir yaşam tarzı olduğu için biz burada kadın ya da erkek ön planda olsun arka planda olsun derdinde değiliz biz burada hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz ve ee, birbirimizle daha nasıl demokratik daha çoğulcu daha het, e, heterojen diyalog kurabiliriz düşünüyoruz aslında burada e, Günsel'in de dediği gibi e, bunu yapmanın farklı yolları olarak sanatı da edebiyatı da gösterebiliriz yani e, bizim karşı çıktığımız şey e, erkek egemen e, ya da atarliğin e, gücünü gösterdiği bir ortama e, bir ortamı dönüştürmek. Ve bu anlamda sanatın ve bu özellikle kolektiflerin, inisiyatiflerin ve birlikte hareket etmenin e, önemli olduğunu görüyoruz. Bu anlamda e, sanat kolektifleri de tabii ki önem arz ediyor. Yani hem e, Türkiye'de hem de yurt dışındaki kolektifler ve onların yaptıkları eylemler aracılığıyla bazı dönüşümlerin yani sanatsal anlamda bazı dönüşümlerin olduğu açık. Tabii burada farklı e, şeyler de var. Mesela sergiler üzerinden gitmek istersek işte e, ka, m, kadın sanatçıların tarihini göstermek üzere açılmış olan sergiler de var. Tabii bunlar ne kadar feminist sanat olarak geçebilir onu da konuşmak gerekiyor. Ama e, görünürlüğü arttırmak açısından yani kadınların e, o geride kalmış tarihini yeniden ortaya çıkarmak ve farklı tarih yazımları e, ortaya koymak açısından e, feminist sanatın ve sanatta e, feminist yaklaşımların ee, önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden Vatoz'un da bu anlamda değerli olduğunu düşünüyorum. Ben sadece ee, burada, e, araya girip e, Lidham bir şey söyleyebilirim. Yani Vatoz e, aslında, şimdi platformda biz saftaya sıklaştırıyoruz ve bir yerde duruyoruz ama böyle şöyle bir iddiası yok. Yani bir feminist sanat üretimi gibi. İçinde feminist sanatçılar da olacak feminist e, pratiklerle yola çıkan feminist fotoğrafçılar olacak görsel sanatçılar yine kültür sanat yöneticileri ama aynı zamanda bir sürü alanda yani bu belgesel fotoğraf alanı olabilir sokak fotoğrafçılığı olabilir basın fotoğrafçılığı olabilir yani fotoğrafla ilişkilenen herkesi bu mecrada yan yana birlikte ama tabii ki bu danışma pratiklerini hem görünür kılarken kendi içinden de e, farklı bağımsız kolektifler, inisiyatifler çıkabilir bu pratikler üzerinden üretim yapmak isteyen sadece bizim e, böyle bir çok uzunca bir süre üzerinde çalıştığımız bir yayın ilkelerimiz var. O yayın ilkelerimiz çerçevesinde e, platformda herkesi kabul ediyoruz, herkese açığız ben böyle ben, çok kısa bir. Ben de şeyden e, gireceğim. Di Dide'min biz söyleminden emin değilim de biz kim o biz? Yani bildiğim kadarıyla tek bir feminizm hareket feminizmden, tek bir feminist hareketten söz etmem mümkün değil. Ayrıca bu biz söylemi çok bloke eden de bir şey. Tek bir bakış, tek bir perspektifle bir birden e, o <gülüyor> yataylığı tersine çeviren, dikey'e çeviren bir söyleme doğru gidiyor gibi geliyor bana. Aslında evet, evet. kadın sayısı kadar da feminizm olabilir yani evet, her evet. kadının feminizmi çok kendi özel olabilir ve hani bir arada Vatoz gibi bir platformda da herkes ondan bir parça katarak daha farklı bir noktaya götür e, taşıyor olabilir feministi. E, ben burada biz derken şunu kastetmiştim e, feminist e, düşünceyi takip eden e, sanat yöneticileri. E, Resimle ilgilenenler, edebiyatla ilgilenenler, o kişiler olarak yani o, o anlamda biz demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Yine de biz güzel, yani biz demek çok güzel. Yani güzergâhtek. <gülüyor> Buruz <Varız> buradayız. <gülüyor> yani. buradayız hani. Evet. E, ben eğer vaktimiz varsa birkaç e, örnek vermek isterim. Hani görünürlüğün kurumsal olarak engellendiği, ne kadar iyi işler üretilse de aslında işlerinin sergilenmediğinin bir göstergesi olarak Türkiye'den 2-3 örnek vermek isterim. Mesela 2012 yılında İstanbul Modern Koleksiyonu'ndan yola çıkarak hazırlanan dünden sonra İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu'ndan sergisinde 44 erkek var, sadece 4 tane kadın fotoğrafçı var. Ee, müze koleksiyonunda İstanbul Modern'in fotoğraf müze koleksiyonunun bütününde de 90'a yakın kadın fotoğrafçı arasında kadın oranının oranı kadınların oranı sadece %10 ya da daha bile az. Ee, gene 2016 yılında İstanbul Modern koleksiyonundan bir seçkiyle Meriha Koğlu'nun küratörlüğünde hazırlanan bir önemli bir sergi var. İnsan insanı çekermiş. Cumhuriyetin 80. yılın yıllık 80 yıllık sürecini 80 fotoğrafçının portreleriyle te, e, temsil ediyorlar ve bu temsildeki 80 fotoğrafçının sadece ikisi yani toplamın yüzde iki buçuğuna denk geliyor. E, ikisinin kadın olması biri Yıldız Moran diğeri Sebla Selinok bana çok şaşırtıcı gelmişti. E, o dönemde böyle bir inisiyatifimiz böyle bir buluşmamız yoktu ama ben hani bu sergiye toptan itiraz etmemiz gerektiğiniz ben de söyledim bir sürü arkadaş da e, çok söylemişti. Ve orada şöyle bir örnek vermiştim. Eğer serginin küratörü bir kadın olsaydı ve 78 kadın ve 2 erkekle böyle bir sergiyi yapsaydı acaba nasıl bir tepki gelirdi diye çok merak ettiğimi söylemiştim laf arasında. Ama bu hiç hani çok düşünülmeyecek ve olmayacak bir şey gibi yaşandığı için. Bir başka şeyde galiba o kadar biraz fazla İstanbul Modern üzerinden yürüdüğü şey ama yani o hani o çerçevede çok karşımıza çıkan e, örnekleri hep orada yaşadık çünkü. Vatoz'la beraber aslında bunları da görüntürmek istiyoruz. Yani protesto eden evet. yaklaşımı çok agresif bir yaklaşım değil. Yani zaten logomuzu filan belirlerken de bir ne bileyim küçük harf kullanalım, amorf bir şekli olsun yani bütün bunlar düşünüldü. Bütün bunları tartıştık. Öyle bir agresif olmaya niyetimiz yok ama mevzu çok agresif zaten. Biraz da hani yan yana durmanın, hep Lina bahsediyoruz, ona atıf da yapıyoruz tabii ki. E, görünmez güç akıntıları dediği şey var aslında. Kendimizin de hissalleştirdiğimiz ve şimdiye kadar farkına varmadığımız birçok şeyi belki birlikte olduğumuz zaman kendi içimizde de dönüştürebiliriz amacını taşıyoruz. Bu yüzden de Batoz'da böyle çeşitli o dayanışma politiklerini gön kılacak. Layperin e, bahsettiği gibi belki de yani gerçekten geçmişte Gerilla Gözün yaptığı gibi bir karne vermek, bunları e, başka türlü ironiyle e, ortaya çıkarmak e, gibi gibi bir sürü pratikleri hayata geçirme e, ümidini taşıyoruz. Ama tabii ki bir yola çıktık e, hep birlikte. Umarım bir hata yapmamışızdır. Umarım e, herkesi kapsamaya çalıştık, kapsayıcı olmaya çalıştık. E, umarım bundan sonra da çok e, iyi işlere imza atarız ve yan yana durabiliriz. Vatoza nasıl ulaşabiliyoruz? E, 8 Mart'ta e, şu anda web sitesi kapalı. 8 Mart'ta e, varizburadayız.com'dan ulaşılabilecek. E, Varizburadayız ismini bırakmak istemedik. E, yine Vatozuz artık. Zaten yakında basından da açık çağımızı duyuracağız ve hani 8 Mart'ta da özellikle seçtik hı hı. bizim için önemli bir gün olduğu için o gün yayınlanacak açık çağda. Herkese oraya bekliyoruz platformda yer almaya. Sizinle sohbet etmek çok güzeldi ve 8 Mart'ta başlıyor olmamız da çok güzel. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben de te çok teşekkür etmek istiyorum davetiniz için çok iyi bir fırsat oldu çok sağ olun herkese. Çok teşekkürler tekrar Didem. Teşekkürler. Ekibar sana da. Çok, çok teşekkürler. Bu akşam Vatoz inisiyatifini konuştuk. Günseli Baki ve Laleper Hitek'le beraberdik. Didem Ermiş'le modere ettik. Çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Haftaya görüşmek İyi akşamlar. Diyeceğim.